Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi Nahmeduhu Ve nesta'inuhu Ve nestağfiruhu Ve na'uzubillahi Min şurur enfüsü Ve min seyyate amalina Men yehdihillahu Fela muzillelah Ve men yudlil Fela hadile Ve eşhedü En la ilahe İllallahu Vahduhu La şirike Ve eşhedü Enne Muhammeden Abduhu Ve Rasuluhu Amma abad Fe inne estağal hadis Kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnar çok kimse kelime-i tevhid ve şahadet, kelime-i e, sözlerini dile getirmekle e, kendisine bir Müslüman ismi takınca artık hiçbir şeyin onu İslam'dan çıkaramayacağını Zanneder. Halbuki bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü insandan dile getirmiş olduğu kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet cümlelerin etkisini ortadan kaldıran pek çok unsurlar vardır. Ee, Müslümanların çoğunun hata veyahut yanılgı içerisinde oldukları bu konuda doğru sahih bir bilgi sahibi olmak şüphesiz zaruri bir şeydir ve e, önemlidir. Çoğu Müslüman farkında olmadan ya doğrudan doğruya kelime-i tevhid akidesiyle uymayan, uyuşmayan durumlara düşüyor ve bu durumlara düşen kimseleri destekleyebiliyor. Bu sebeple Allah Azzele Celle izin verirse e, bugün Kelime-i tevhide aykırı düşen bazı davranışlardan veyahut tutumlardan bahsedeceğiz. Bu uslardan birisi Allah Azze ve Celle'den başkasına güvenmek, tevekkül etmektir. Kelime-i tevhid ile e, uyuşmayan bir durumdur bu. Allah Azze ve Celle'den başkasına güvenmek veya Allah ile beraber e, başkasına tevekkül etmek. Bu e, Rabbimiz Azze ve Celle Maide suresinin 23. ayetinde Eğer mümin iseniz Allah'a dayanınız buyuruyor. Bu ayetten Allah Azze ve Celle'den başkasına dayanmanın Allah'tan başkasına tevekkül etmenin caiz olmadığını anlıyoruz. Nitekim Tevbe suresinin 25. ayetinde de Hani o gün yani Huneyn Savaş günü çokluğunuz böbürlenmenize yol açmış fakat size hiçbir yarar sağlamamıştı. Bütün genişliğine rağmen gökyüzü başınıza dar gelmişti, Buyruluyor. Evet, La İlahe illallah kelime-i tevhidi bu manayı bize ifade etmektedir. Allah'tan başkasına dayanmak, Allah'tan başkasına tevekkül etmek de bu La İlahe illallah sözüyle çelişen bir durumdur. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum tevekkül etmenin Allah Azze ve Celle'ye e, dayanmanın çalışmayı bırakmak veyahut elimizden geleni e, yapmamamız anlamında değildir. Bunu öngörmez. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin e, bu konuda bize verdiği emir iki yönlüdür. O bize hem çalışmayı ve hem de çalışma ve emeğimize güvenmemeyi emrediyor. O bize ordularımızı her türlü silahlarla donatmamızı, savaş için gereken bütün hazırlıkları yapmamızı, fakat sonunda sırf kendisine güvenmemizi, sırf kendisine tevekkül etmemizi emrediyor. Yine, Allah Azze ve Celle bize bütün gayretimizle geçimimizi sağlamaya çalışmamızı, fakat aynı zamanda aslında rızık verenin kendisi olduğunu, buna iman etmemizi emrediyor. Aynı şekilde, ee, hastalandığımız zaman tedavi yollarını araştırmamızı, e, fakat asıl şifayı verenin kendisi olduğuna inanmamızı emrediyor. Hülasa, Allah Azze ve Celle bize her konuda sebeplere sarılmamızı, her işin bilinen çözüm yollarını denilmemizi, fakat aynı zamanda yalnız kendisine dayanmamızı emrediyor. Sırf kendisine tevekkül etmemizi emrediyor. Evet, Allah Azze ve Celle Enfal suresi 17. ayetinde Attığın okları asılatan sen değildin, aslında onları Allah atmıştı buyuruyor. Yine Enfal suresinin 10. ayetinde Yardım ve destek yalnız aziz ve hakim olan Allah katından gelebilir. Zariyat suresi 58. ayetinde Hiç şüphesiz rızık veren, sadece sarsılmaz güç sahibi olan Allah'tır. Şuara suresinin 80. ayetinde Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Hac Suresi 63. Ayetinde de Allah'ın gökten yere su indirdiğini, su yağdırdığını görmüyor musun? buyurulmaktadır. Her şeyin yaratıcısı Allah Azze ve Celle'dir. Fakat bunun yanında kullarına da sebeplere sarılmayı emretmiştir. Bir diğer husus, kelime-i tevhid akidesiyle çelişen Tevhid ile bağdaşmayan hususlardan birisi, rızkın Allah'tan olduğuna inanmamak e, veyahut e, bu konuda şirk koşmaktır. E, i̇nsanın kendisine verilen maddi olsun, manevi olsun, açık ya da gizli bütün nimetlerin Allah'ın bağışı olduklarını, Allah olmasa bu nimetlerin de olamayacağını itiraf etmemesi tevhidi de çelişir. Halbuki La İlahe illallah cümlesini, Söylediğimizde alemlerdeki canlıların tümünü besleyip nimetlendiren ortaksız olarak yüce Allah'tır demiş oluruz. Yine buna bağlı olarak başımıza gelecek her belanın, her tersliğin Allah'tan olduğunu, nimeti verenin de geri alanın da o olduğunu, nimeti engellemenin ve belaya çarptırmanın onun yetkileri arasında olduğunu, Böyle durumlarda bize düşenin onun takdirine razı olmak olduğunu itiraf etmeliyiz. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle İbrahim suresinin 34. ayetinde şöyle buyuruyor. Eğer Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkışsanız, bu bir yana grup grup bile sayamazsanız, hiç şüphesiz insan çok zalim ve pek kördür. Ve Lokman suresinin, 20. ayetinde, görmediniz mi Allah göklerde ve yerde bulunan her şey sizin yararınıza sundu. Açık ve gizli çeşitli nimetlerinizi de bol bol bağışladı. Yine kimi insanlar var ki, ne bilgileri, ne yol göstericileri ve ne de aydınlatıcı bir kitapları olmadan Allah'a karşı çıkarlar. Evet, Kasas suresi 76 ile 78. ayetler arasında e, anlatılan e, bir başka Örnek şu şekilde, ''Karun, Musa'nın kavmindendi. Fakat kendi kavmine karşı azgınlık etti. Biz ona öylesine çok hazineler vermiştik ki, sadece anahtarlarını taşımak, gücü kuvveti yerinde birkaç kişiye bile ağır gelirdi. Yakınları ona şımarma, Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu servet aracılığı ile ahireti ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl bağışta bulunduysa, sen de insanlara iyilik et.'' yer yüzünde fesat çıkarma. Allah fesat çıkaranları sevmez dediler. O ise bu servet bana bilgim sayesinde verildi dedi. Oysa bilmiyor muydu ki daha önceki çağlarda yaşayanlar arasında kendisinden daha güçlü ve daha kalabalık çevreleri nice kimseleri helak etmiştir. Suçlulara işledikleri cürümler sorulmaz. Yani buna gerek görülmez. Allah azze ve celle'den başkasına ibadet etmek ibadetlerden herhangi bir çeşidini Allah azze ve celleden başkasına yönetmek veya Allah ile birlikte bir başkasına yönetmek e, kelimeyi tevhid ile çelişen bir diğer davranıştır. E, Nahil Nahl suresinin 40. ayetinde Peki, benim namazım, çeşitli ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hiçbir ortağı olmayan alemlerin Rabbi içindir. Aleykümselamun ve rahmetullahi ve Allah'tan başka ibadet merciği yoktur, Allah'tan başka mabut yoktur sözü de yine e, bu hükümü bizlere ifade eder. İbadet sadece namaz, zekat, oruç veya hacdan ibaret değildir. Bilakis Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapmış olunan, yapılmış olunan her davranış ibadettir. Kişiden sadır olan e, fiil, düşünce, söz... Bunların her biri ibadettir. Ayet ve hadislere baktığımız zaman e, bu konu net olarak anlaşılır. Değişik örnekler verilebilir bu konuda. E, bununla birlikte Allah'ın izin ver, vermediği bir başkasının hoşnutluğunu kazanmak için yapılacak her harekette e, bir şirktir. İnsanın mesela insanın milliyetçiliğini ırkçılığını, kavmiyetçiliğini tek hedef haline getirerek bütün gayret ve çalışmalarını bu uğurda yoğunlaştırması, bu uğurda savaşması, bu uğurda konuşması, bu inancı benzetmeye uğraşması ve tek bir ideal olarak ne yaparsa bunun için yapması e, bu tür şirklerden birisidir. Şüphesiz böyle bir yöneliş, müşrikçe bir yöneliştir. Çünkü Allah Azze ve Celle her davranışımızda onun rızasını aramamızı, onun için cihad etmemizi, onun uğruna savaşmamızı emrediyor. Eğer böyle davranırsak doğal olarak milletimize hizmet etmiş oluruz. Fakat milletimize hizmet etmeyebiliriz de, hatta eğer kafir iseler onlara karşı bile çıkarız. Bunun için Müslüman, milletinin menfaati doğrultusunda hareketlerine yön veren değil, bilakis Allah Azze ve Celle'nin emirleri doğrultusunda hareket edendir. Vatanseverliği tek amaç haline getirmek de şirktir. Müslüman, ancak vatanının ve vatandaşlarının Allah'a boyun eğmişlikleri, ona bağlılıkları oranında vatanına bağlıdır. Böyle olunca o vatanının ve vatandaşlarının e, yararına hizmet ettikçe aslında Allah'a hizmet etmiş olur. Ama eğer vatanını davranış ve çalışmalarının kıblesi haline getirir, Allah'ın rızasını ön plandan çıkarıp geri plana düşürürse bu tutum şirk olur. Nitekim Allah Azze ve Celle bazı kavimleri vatanlarına bağlılıklarından dolayı kınayarak şöyle buyurur. Nisa suresi 66. ayetinde Eğer onlara kendinizi öldürünüz, canınızı ortaya atınız ya da yurtlarınızdan çıkınız diye emretmiş olsaydık aralarından pek azı dışında bunları yapmazlardı. Eğer kendilerine öğütlenenleri yapsalardı kendiler için daha hayırlı ve daha güvenli olurdu. Vatanseverlik, vatan birliği ve her şey vatanın yararı için gibi sloganlar her şey için değer ölçüsü olamaz. Eğer böyle olursa şirk olur. Ama eğer eşyanın ve davranışların değer ölçüsünü Allah Azze ve Celle'ye inanmak, onun emirlerini uygulamak olur da, onun bazı emirleri vatanımızın yarına, yararına uygun düşerse bu durum bundan hariçtir. O zaman onun emirlerini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak amacıyla yapacağımız böyle bir çalışma ibadet niteliği e, taşıyacaktır. İnsanlık için çalışmak, insanlık için, insanlar için varız gibi sözler ve davranışlar da şirktir. İnsanın gönlünün yönetmesi gereken makam sadece Allah Azze ve Celle'dir. Onun için gönlünü başkasına yönetmek şirktir. Hatta gönlünün, e, Sanat için sanat, görev için görev, ilim için ilim gibi sloganların hepsi de birer şirktir. Bunların hepsi batıldır. Her şey Allah azze ve celle içindir. Allah azze ve celle'yi insanın maksat ve mabudu olmaktan çıkaran ne türlü olursa olsun yönünü başka başka bir tarafa çeviren her slogan ve her parola şirktir. Helal ve haram kılma yetkisini Allah Azze ve Celle'den başkasına vermek de yine e, kelime-i tevhid ile çelişen e, şirklerdendir. Emretme, yasaklama, helal kılma veya haram kılma, kanun koyma, egemenlik yetkisini Allah'tan başkasına vermek kelime-i tevhidi ve e, şehadet cümlelerini söylemekle ifade edilen akideyi yıkar. Araf suresinin 54. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle haberiniz olsun ki yaratma ve emir verme yetkileri onun elindedir. En'am suresi 57. ayetinde de egemenlik yani hükümranlık yalnız Allah Azze ve Celle'ndir. Tevbe suresi 31. ayetinde onlar Allah'ı bir yana bırakıp rahiplerini, keşişlerini ilah edindiler, Rabler edindiler buyruluyor. Demokrasi ismiyle bilinen Yönetim şekli de yine e, bu gruba dahildir. Demokrasi seçimle iş başına gelen ve başka bir kurumla temsil edilen çoğunluk egemenliğine dayanan bir sistemdir. Seçilmiş olan meclis veya kurul bazı ülkelerde anayasayla sınırlı olarak dilediği gibi kanun koymaya yetkili sayılmaktadır. Zaten anayasada bir takım mercilerin sınırsız görüş ve düşüncelerle hazırlandığından dolayı e, tam bir insanların, Hevalarının hakimiyeti söz konusudur. İşte böyle bir sistem veya kanun koyma, helal etme ve haram kılma yetkisini doğrudan doğruya insanlara vermek demektir ki bu da bariz bir şirktir. Herhangi bir kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından getirmiş olduğu yükümlülüklerle kendisini sorumlu kabul etmesi ve bu kimsenin ferdi yükümlülüklerden soyutlanmış bulunduğunu kabul etmek de e, yine şirktir. Çünkü böyle bir şey Allah Azze ve Celle'nin e, Peygamberine hitaben buyurduğu şu ayete yani Casiye Suresi 18. ayetinde zıt bir durumdur. Şöyle buyurulur bu ayette. Sonra Ey Resulüm seni de bir şeriatla yükümlü kıldık. Sana da insanların uyacakları bir hukuk düzeni verdik. Sen ona uy bilmeyenlerin keyiflerine, he heveslerine uyma. Allah Azze ve Celle'nin İzin vermediği merciye itaat etmek yine tevhid ile çelişir. Allah'ın izin vermediği bir merciye itaat etmek e, la ilahe illallah kelime tevhidinin zıttı olan bir durumdur. Nitekim Allah'tan başka itaat edilecek bir merci yoktur anlamı da e, la ilahe illallah cümlesinin içerisinde dahildir. Allah Azze ve Celle'nin kendisinin haricinde itaat için izin verdiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve itaat edilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve itaat etmek aslında Allah azze ve celle itaat etmektir. Bu konuda Rabbimiz azze ve celle Nisa suresinin 80. ayetinde kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor Allah Azze ve Celle'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in itaat için izin verdikleri diğer bir husus da Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine itaat eden ve Müslümanlardan olan Ulul Emr devlet yetkilileridir. Ve rahmet olsun, bereket olsun. E, şayet Müslüman bir devlet yetkilisi varsa e, Allah ve Resulüne itaat ediyorlarsa e, bu hususlarda onlara itaat edilir. Ee, bu konuda mesela Nisa suresinin el dokuzuncu ayetinde Ey müminler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ullemre de herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o meseleyi Allah'a ve peygambere havale edin buyuruyor. Buradaki ulul ile e, yetki sahibi herkes kastedilmiştir. Bu manada ilim ehli de böyledir. Yani alimlerde böyledir. Şayet ilim ehli Allah'a ve Resulüne itaat ederlerse Allah ve Resulünün e, beyanlarına aykırı olmayan bir hükümde bulunurlarsa onların hükmüyle de amel söz konusudur. Buna da izin vardır. Bunun dışında Allah ve Resulüne muhalefet eden kim olursa olsun hangi makamda bulunursa bulunsun ister bir ilim vasfı taşıyan alim konumunda ister bir e, yönetici ister anne baba gibi itaat edilmesi emredilen veyahut e, bir kadının kocası gibi itaat ile emrolunduğu kimse olsun e, bu konuda şu hadisi e, zikretmekte fayda var herhangi bir kula yaratıcıya isyan edilen bir hususta itaat yoktur diğer bir hadiste itaat yalnız Allah azze ve celle'nin emrine uygun konularda olur evet bir Müslüman buna göre Allah Azze ve Celle yerine bir başka kimseye ne hevasına, nefsine, şeytana, ne bir kafire, ne bir sapığa, ne bir bidatçiye, ne bir fasa ne haddini aşana, bir tağuta, ne bir gafile, ne kötülüğe çağırana, ne de Allah Azze ve Celle'nin emrinden başkasına itaat edene itaat edemez. Evet, Allah Azze ve Celle Casiye Suresinin 23. ayetinde o nefsini yani şahsi arzularına ilah edineni gördün mü? Buyuruyor. Enam suresi 116. ayetinde, Eğer yeryüzünde yaşayanların çoğuna itaat edecek olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Bir başka ayette, Sakın o haddi bilmezlerin emirlerine itaat etmeyiniz, onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar, düzen, huzur getiremezler. Yine eğer kafirlere itaat ederseniz, sizleri geride bıraktığımız döneme cahiliyeye çevirirler. O zaman hüsrana uğrarsınız. Ee, Ali İmran 149 Eğer kendilerine kitap verilenlerin bir kısmına itaat ederseniz, sizleri iman ettikten sonra çevirerek tekrar kafir yaparlar. Yine Ali İmran Suresi 100. Ayet ee, Sakın şeytanın sözlerine uymayın, o sizin apaçık düşmanınızdır. Buradaki sözlerine uymayın, sakın şeytana kulluk etmeyin. Şeytana ibadet etmeyin. La ta'budu şeytan ifadesiyle gelmiştir. Riyasin suresi 60. ayetinde. Evet. Bu ayetlerde sayılanlardan hangisine itaat edinir, edersen onu ilah edinmiş olursun. Onu ilah edinince de kafir olunur. Evet. Muhammed suresi 25-26. ayetlerinde doğru yolu iyice belledikten sonra, Doğu hak yol kendisine iyice belli olduktan sonra tekrar geriye, eski dönemlerine dönenleri şeytan ayartmış, onlara çeşitli emeller aşılamıştır. Bunun sebebi şu ki onlar Allah'ın indirdiği hükümlerden hoşlanmayanlara bazı konularda size itaat edeceğiz dediler. Evet, Allah'ın indirdiği hükümlerden hoşlanmayanlar biz bazı konularda size itaat edeceğiz dediler. Evet, bu kimselerin dinden dönmelerinin alameti sadece bazı durumlarda Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara itaat etmeleridir. Bu konuya giren bir başka tutum da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine itaat etmemektir. Allah'a itaat ancak Resulüne itaat etmekle mümkün olur. Allah'a itaati ancak Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam vasıtasıyla öğrenebiliriz. Peygamberimize itaat etmek demek O'nun sünnetine e, uymamız, tabi olmamız demektir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini kabul etmeyen kimse küfre girmiş olur. Kabul edip de itaat noktasında aykırı hareket eden ise fasık olmuş olur. Allah Azze ve Celle'nin indirdiklerinden başkasıyla hüküm vermek veya hükmetme yetkisini başkasına yakıştırmak kelimeyi tevhid ile çelişen durumlardan bir başkasıdır. Rabbimiz Azze ve Celle Maide suresinin 44. ayetinde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyurmuştur. Nisa suresinin 60-61. ayetlerinde de Gerek sana indirilen ilahi prensiplere ve gerekse senden öncekilere indirilenlere inandıklarını ileri sürenlere baksana Onlar tağutun, Allah'tan başka otorite sahiplerinin hükümlerine başvurmaya kalkışıyorlar. Oysa ona karşı çıkmaları emredilmiştir. Şeytan da onları uzak mesafeli bir sapıklığa sürüklemek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiklerine ve peygambere geliniz denilince münafıkların senden büsbütün yüz çevirdiklerini görürsün buyruluyor. Yine Nisa suresinin 65. ayetinde Hayır Rabbin hakkı için onlar aralarında doğan anlaşmazlıklarda seni hakem tutmadıkça ve sonra vereceğin hükme işlerinde bir burukluk duymaksızın tam anlamıyla teslim olmadıkça mümin olamazlar. Maide suresinin 49. ayetinde şöyle buyurulur. Aralarında Allah'ın indirdiklerine göre hüküm ver. Onların keyiflerine uyma. Onların Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın. Eğer dönerlerse bil ki Allah bazı günahları yüzünden onları felakete uğratmak istiyordur. Zaten insanların çoğu fasıktır. Evet Rabbimiz Azze ve Celle münafıkların durumunu da ortaya koyarken şöyle buyurmuştur. Ee, Nur suresinin 47. ayetinden 52. ayetine kadar olan bölümünde münafıklar Allah'a ve peygambere inandık diyorlar. Fakat bunun hemen arkasından onlardan bir grup sözlerinden dönüveriyor. Onlar aslında inanmış değillerdi. Onlar aralarında hüküm verilsin diye Allah'a ve peygambere çağrılınca aralarından bir grubun yan çiziverdiğini, yüz çevirdiğini görürsün. Ama eğer hüküm lehlerine olursa o zaman tıpış tıpış peygambere koşarlar. Acaba onların kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Veya Allah'ın ve peygamberin kendilerine haksızlık edeceğinden mi endişeye kapıldılar? Hayır. Aslında onlar zalimlerdir. Oysa müminler aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve peygambere çağrılınca söyledikleri tek söz işittik ve itaat ettikten ibaret olur. İşte felaha erecek olanlar onlardır. Kim Allah'a ve peygambere itaat eder? Allah'tan korkar, onun azabından sakınırsa onlar kurtulacak olanların ta kendileridir. İslam'dan veya İslam'ın bir hükmünden hoşlanmamak yine kelime-i tevhidi bozan, kelime-i tevhid ile çalışan, tevhid akidesi ile çatışan bir husustur. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresinin 8-9. ayetlerinde şöyle buyurur. Kafirlere gelince mahvolasıcalar Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Çünkü onlar Allah'ın indirdiği hükümlerden hoşlanmamışlar. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da herhangi birinizin arzuları, hevası benim getirdiğim ilahi prensiplere uymadıkça, tabi olmadıkça mümin olamaz buyurmuştur. Evet kişinin İslamın hükümlerinden herhangi birinden hoşlanmaması, e, bu hadisin ve e, okuduğum ayetin kapsamına girmektedir. Bu durum ister İslam'ın ibadetleri, ister ekonomik düzeni, ister medeni medeni hukuk konusunda, ister siyasi durum hakkında, ister barış ve savaş ilkeleri, cihad ilkeleri olsun, ister ahlak prensipleri, ister sosyal faaliyetleri ve düzen hakkında olsun fark etmez. Herhangi bir ayetin veya sahih olan bir hadis-i şerifin emrinden hoşlanmamak insanı İslam'dan çıkarır ve kelime-i tevhidi iptal eder. Bundan Allah'a sığınırız. Evet, kelime-i tevhid ile çelişen, çatışan hususlardan bir diğeri de dünyayı ahirete tercih etmektir. Dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederek dünyayı tek gaye ve hedef haline getirmek, İnsanı, insanın tevhidini bozar. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle İbrahim suresinin 2-3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Çarpılacakları ağır azaptan dolayı vay kafirlerin haline. Onlar ki dünya hayatını ahirete tercih ederler. Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun eğrilmesini isterler. İşte onlar haktan çok uzaklara satmışlardır. Houd suresinin 15-16. ayetlerinde Kimler dünya hayatını ve onun göz alıcı görüntülerini isterse, onlara oradaki çalışmalarının karşılığını eksiksiz olarak veririz. Onlar orada hiçbir noksanlığa uğratılmazlar. Fakat onlar öyle kimselerdir ki, ahirette kendileri için sadece cehennem ateşi vardır. Yapmış olduklarının hepsi orada boşa çıkmış, işlemiş oldukları ameller heder olmuştur. İsra- Suresinin 18-19. ayetlerinde şöyle buyrulur. Kim bu geçici dünyayı isterse, orada böylelerinden dilediğimiz kimselere istediğimiz kadar dünyalığı hemen veririz. Ama sonra ona cehennemi barnak yaparız da, sonra kınanmış, rahmetimizden kovmuş olarak oraya girer. Kim de ahireti ister ve inanarak ona yaraşır biçimde amel ederse, öylelerine de amellerinin karşılığı verilir. Bunların... Her ikisine de, yani ötekine de, ikine de, Rabbinin bağışından pay veririz. Rabbinin bağışı herkese açıktır. Diğer taraftan, Rabbimiz Azze ve Celle, dünya hayatının vasfını şöyle bildiriyor, Ali İmran 14-15. ayetlerinde, Kadınlar, oğullar, kefe kefe altın ve gümüş yığınları, otluğa yayılmış at ve davar sürüleri, ekinler, insanlara cazip gelen arzulardır. Oysa bunlar dünya hayatının metalarıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'tan korkanlar için, Rableri katında altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemizleşler ve Allah'ın rızası vardır. Hiç şüphesiz Allah kullarını devamlı şekilde gözetliyor. Hadid Suresi 20. ayetinde de Rabbimiz şöyle buyurur. İyi biliniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, gösteriş, birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği otlak çiftçilerin hoşuna gider fakat sonra kuruyu verir. Onu sapsarı görürsün ama bir süre sonra çerçöp olur. Arkasından ahirette bir yandan çetin azap ve öbür yandan da Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir. Evet, ahireti tercih edenlerin de kimler olduğunu, Rabbimiz Azze ve Celle, onlar dışında kalanları tehdit ederek şöyle açıklıyor, Tevbe Suresi 24. ayetinde, De ki, Eğer babalarınızı, evlatlarınızı, kardeşlerinizi, eşlerinizi, hısım akrabalarınız, kazandığınız malları, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretinizi, hoşunuza giden meskenlerinizi, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha çok seviyorsanız, Allah'ın başlarınıza getireceği akibeti bekleyiniz. Allah fasıkları hidayete erdirmez. Kur'an ile, sünnet ile ve Müslümanlarla, daha doğrusu genel bir tabirle, İslam'ın şiarlarıyla, İslam'ın yüceltiği değerlerle alay etmekte, Kişinin tevhidini bozan huslardandır. Ee, Kur'an ve sünnetin herhangi bir yanını veya Kur'an ve sünneti olan bağlıkları yüzünden Müslümanları yahut Allah'ın hükümlerinden herhangi birini veya onun bir şiarını, bir sembolünü alaya almak kelime-i tevhidi bozar. İbn-i Ömer radiyallahu hanıma, e, Muhammed bin Kab, Zeyd bin Eslem ve Katade'den, Allah onların hepsinden razı olsun, şöyle bir hadis rivayet etmişlerdir. Tebük Savaşı'nda adamın biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an okuyucusu, Kari olan Kur'an okuyucusu arkadaşlarını işaret ederek, şu Kur'an okuyucularınız gibi yalancı ve korkak kimse görmüş değiliz dediler. Bu sözleriyle Kurra sahabileri kastediyorlardı. Bunu işten Avf bir Malik adama yalan söylüyorsun, sen bir münafıksın, bu söylediklerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber vereceğim diyerek Peygamber sallallahu yanına gitmek üzere oradan ayrıldı. Gidince de konuyla ilgili bilgiyi nakletti, bununla ilgili olarak da ayetin nazil olmuş olduğunu öğrendi. Bu çirkin sözleri söyleyen adam, devesinin sırtında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve Ey Allah'ın Resulü, o sözler yolculuk yorgunluğunu hafifletmek için aramızda konuştuğumuz şaka mahiyetinde maksatsız sözlerdi diye e, özür beyan etti. Bu hadisin ravilerinden biri olan İbni Ömer radiyallahu Anhuma, bu hadiseyi şöyle naklediyor. O adam hala gözümün önünde gibi elleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin ayak bileklerine yapışmış, Oradan oraya sürüklenirken ayakları taştan taşa çarpıyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü o sözler yol, yolculuk yorgunluğunu hafifletmek için aramızda söylemiş olduğumuz şaka cinsinden sözlerdi diye yalvarıp yakarıyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adama hitaben Allah ile Allah'ın ayetleri ve onun Resulü ile alay ediyorsunuz öyle mi? Bu şekilde azarlıyor başka bir şey söylemiyordu. Evet bu konuyla ilgili inen nazi olan ayetler Tevbe suresinin 64. ayetinden 66. ayetine kadar olan bölümdür. Münafıklar kalplerindeki kötü duyguları haber verecek bir ayetin indirilmesinden çekiniyorlar. De ki siz alay ediniz Allah azze ve celle meydana çıkmasından çekindiğiniz duygularınızı kesinlikle ortaya çıkaracaktır. Eğer onlara sorarsan. Biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile, Allah'ın ile, onun Resulü ile alay ediyorsunuz öyle mi? Hiç özür dilemeyiniz, mazeret beyan etmeyiniz. Siz iman ettikten sonra kafirler oldunuz. Aranızdan bazılarını affetsek bile diğer bir kısmınızı suçlu olduklarından dolayı azaba çarptıracağız. Evet, <gülüyor> İslam'ın hükümlerinden ibadetlerinden veya ayet-hadislerden ve biriyle alay etmek kelime-i tevhid inancını, akidesini bozar. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki kısas ile ilgili ayeti alay alarak bizi tekrar dişe diş, göze göz düzenine mi döndüreceksiniz demek veya Allah bir kısmınızı diğer bazılarınızın derecelerle üzerinize çıkardı emri uyarınca davranmamızı mı istiyorsunuz diye konuşmak veya İslam hükümlerinden biriyle ilgili bir görüşü duyar duymaz Bırakın şu boş sözleri diye karşılık vermek ya da İslam'ın atılması gereken bir kabuk kısmı varmış gibi daha hala bu dış kabukla bu kabuklara yapışmış kalmışsınız gibi aşağılayıcı sözler savurmak bu davranışlara örnektir. Evet aynı şekilde sakalla, sakallarından dolayı sakallılarla, namaz ile, namazından dolayı namaz kılanlarla, İslam ilimleriyle, ve bu ilimden dolayı bu ilmin alimiyle alay etmek veya Müslüman alimlere karşı kibirlenmek, onları hakir görmek ve bugün Müslümanların başörtüsüne ellerini uzatanların ve savaş açanların bu tavırları insanı dinden çıkarır, kafir yapar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Buhari'de gelir bu hadis. Kimi hiç önem vermeden yani umursamadan Allah'ı kızdıracak bir söz söyleyiverir de sırf bu yüzden... Cehennemin derinliklerini boylayıverir. Allah Azze ve Celle bizleri sorumsuzca sözler söylemekten muhafaza buyurur. Haramları helal saymak, kelime tevhid ve şehadet inancıyla çelişen hususlardan birisidir. Nahil Suresi 105. Ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle, ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalan uydurur. İşte yalancılar bunlardır buyuruyor. Aynı surenin yani Nahil suresinin 116-117 ayetlerinde Dillerinizin düzlüğü yalanlara kapılarak şu helaldir ve şu haramdır demeyiniz. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler birazcık dünya menfaatinin arkasından onları acı bir azap beklemektedir.'' buyruluyor. Diğer bir ayette, Tevbe suresinin 37. ayetinde şöyle buyruluyor, ''İçinde savaşmanın yasak olduğu haram ayı ertelemek, kafirlerin sapıklığını daha da arttıran ek bir kafirliktir. Onlar, bu haram ayları bir yıl helal, bir yılda haram sayarlar ki, Allah'ın haram kıldığını sayıca çiğneyerek, onun haram dediğini helal yapsınlar. Yaptıkları kötü şeyler kendilerine hoş görünür. Allah kafirlere hidayet vermez. Evet. Allah Azze ve Celle'nin helal kıldığını haram. Haram kıldığında helal, kıymak, helal kılmak aynı şekilde küfürdür. E, bu konuda insanlar iki gruptur. Kimileri var ki içindeki aşırı sertliğin etkisinden dolayı karşısına çıkan ve aslında haram olmayan bir şeyi haram sayma gayret geçliğine kapılmıştır bunlar da diğerleri gibi İslam'ın ana caddesi üzerinde değillerdir. Halbuki Müslümanlar şahsi görüşleriyle iley de olsa Allah ve Resul'ün önüne geçmeye kalkışmazlar, kalkışamazlar. Yalnız o konuda Allah'ın hükmü neyse onu aktarmakla yetinirler. İşte bu davranış bir müminin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesi tevhidini zikrederken ne kadar samimi, ne kadar şuurlu olduğunun bir alametidir. Evet, ey müminler, Allah'ın peygamberinin önüne geçmeyiniz, buyuruluyor. Nasların, yani ayetlerin ve hadislerin tamamına inanmamak, evet, canlı sohbet, Kur'an'dan ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği kesin ve sabit olan Nasların tamamına inanmamak, kelime tevhid ile çelişir. Bu konuda Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor Bakara suresi 85. ayetinde Yoksa siz bu kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanın cezası dünya hayatına rezil olmaktan başka bir şey midir sanıyorsunuz? Kıyamet günü ise böyleleri azabın en ağırına havale edilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor. Ebu Davud Tirmizi ve daha başka muaddislerin e, pek çok tarihten rivayet ettikleri sahih bir hadistir bu. Acaba bir adam düşünebilir misiniz ki koltuğuna rahat yaslanmışken kendisine benim bir hadisim söylensin de o da buna karşılık olarak sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı Kur'an vardır. Onda helal bulduğumuzda helal, haram bulduğumuzda haram sayarız demiş olsun. Hiç şüphesiz ki Resulullah'ın haram kıldığı Allah'ın da haram kıldığı gibidir. Evet. İmam Malik'in, Hatib el dar Tarih Kutni'nin rivayet ettikleri, yine Hakim Ebu Abdullah Hakim'in rivayet ettiği e, sahih bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınızda asla sapıtmazsınız. Bu iki şey Allah'ın kitabı ile Resulullah'ın sünnetidir buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir hükmüne inanmamak kelimeyi tevhid ile tam bir e, tenakuzdur. E, Rabbimiz Azze ve Celle Hicr suresinin 9. ayetinde hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz buyuruyor. Dolayısıyla e, bu ayetin Kur'an'dan olduğunu kabul ettiği halde bu ayete iman ettiğini söylediği halde 19 mucizesi diye bir takım safsatalar uydurup Tevbe suresinin son iki ayetini inkar eden kimse hiç şüphesiz kafirlerden, zındıklardan olmuştur. Yine kesin olarak sabit olan sünnete inanmamak da kelime-i tevhidi bozar. Çünkü böyle bir durum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlamaktır. Resulü yalanlamak ise en basit manada küfürdür. Şunu belirtmek gerekir ki, Kur'an'dan veyahut sahih sünnetten küçük bir kısmına veya sünnetin tümüne inanmamak, kelime-i tevhid inancını bozmakla beraber, Kur'an'dan olmayan bir hükmün Kur'an'da olduğunu söylemek ve sünnette olmayan bazı asılsız rivayetleri Kur'an ve sünnet kabul etmek, kelime-i tevhid inancını da aynı şekilde bozar. Mesela halk arasında... E, bu tür şeyler yaygındır. Hiçbir isnadı, e, sahih bir isnadı olmamasına rağmen e, şayet sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sözü e, veyahut ümmetimin ihtilafı rahmettir sözü e, gibi bir takım sözleri veyahut şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır gibi sözleri e, Kur'an'a ve sünnete nisbet etmekte aynı şekilde kabahattir, kelime-i tevhid ile çelişir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim peygamberine veya gözlerinin gördüğüne ya da ana babasına karşı yalan uydurursa cennetin kokusunu bile alamaz buyurmuştur Taberani'nin rivayetinde. Yine Müslim ve Tirmizi'nin naklettikleri hadiste kim asılsız olduğunu bildiği halde herhangi bir sözü bana isnat ederse o da yalancılardan biridir. Kafir ve münafıkları dost edinmek, onlara sevgi ve muhabbet beslemek yine tevhide, kelime-i tevhid e, sözüne muhalif davranışlardır. Kafirleri ve münafıkları dost edinmek, onlara muhabbet beslemek veyahut ehli tevhid olan müminleri sevmemek kelime-i tevhid ile tenakuzdur, çelişkidir. Nitekim Rabbimiz azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de, Maide suresinin 51 ila 53. ayetlerine bakın ne buyuruyor. Ey müminler! Sakın Yahudiler ile Hristiyanları dost edinmeyiniz. Onlar aslında birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost edinirse o da onlardandır. Hiç şüphesiz Allah zalimlere hidayet vermez. Kalplerinde hastalık bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların Yahudiler ile Hristiyanların arasında koştuklarını görürsün. Oysa Allah yakında yafeti veya başka birçok çıkış yolu bağışlar da böyleleri işlerinde gizledikleri duygulara pişman olurlar. O zaman müminler bunlar mı o bütün güçleriyle sizinle birlikte olduklarına yemin edenler derler. Onların bütün yaptıkları boşa çıkmış ve hüsrana uğramışlardır. Yine Maide suresinin 57. ayetinde ey müminler sakın sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, Dininizi alay ve eğlence konusu yapanlar ile kafirleri dost edinmeyiniz. Eğer müminseniz Allah'tan korkunuz. Tevbe suresi 67-68. ayetinde de Erkek kadın, bütün münafıklar birbirlerinin dostudurlar. Onlar kötülüğü emrederek iyilikten alıkoyarlar. Eli sıkı olurlar. Onlar Allah'ı terk ettiler. Allah da onları terk etti. Münafıklar aynı zamanda fasık kimselerdir. Allah, Kadın erkek bütün münafıkları cehennem ateşine atacağını bildirmiştir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlara layık olan orasıdır. Ayrıca Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli azap vardır. Nisa suresinin 138-139. ayetlerinde de şöyle buyurur Rabbimiz Azze ve Celle. Münafıklara kendilerine acı bir azabın beklediğini haber ver. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost tutuyorlar. Acaba onların yanında şeref mi arıyorlar, izzet mi arıyorlar? Oysa şeref tümü ile Allah'a aittir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama terbiyesizlik etmek, saygısızlık etmek, e, kelimeyi tevhid akidesiyle çelişen bir husustur. Allah Azze ve Celle Hücurat Suresinin 2. ayetinde bakın ne buyuruyor? Ey müminler! Peygamberinkinden daha yüksek sesle konuşmayınız. Birbirinize bağırdığınız gibi ona karşı bağırmayınız. Yoksa farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Evet, amellerin yok olacağının, boşa gideceğinin tehdit üslubu ile bildirilmesi, bu edepsizliğin sahibini İslam'dan çıkarabileceğini ifade eder. Allah Azze ve Celle nitekim diğer bir ayette şöyle buyuruyor. Bakara Suresinin 217. ayetinde, Aranızdan kim dininden döner de kafir olarak ölürse, böylelerinin işledikleri ameller dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Onlar artık cehennemliktir, orada ebedi olarak kalacaklardır. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile yüksek sesle konuşmak, ona sıradan bir insan gibi hitap etmek, İslam'dan çıkma tehlikesi taşıyan bir hareket ise, bundan daha büyük bir edepsizlik ve bundan daha büyük bir ahlaksızlık, Nasıl olur? Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hiçe sayanların, onun Kur'an ve Kur'an dışında bir sünnet koyamayacağını, helal haram koyamayacağını iddia edenlerin, böylece Kur'an'a da muhalefet edenlerin durumu ne olur? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dokuz hanımla evlendiğini alay ederek söyleyenler, acaba bu durum karşısında, bu ayet karşısında ne durumda olurlar? Rabbimiz Azze ve Celle En'am suresi 112-113. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Böylece biz her peygambere insandan ve cinlerden şeytanlar musallat ettik. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi böyle yapamazlardı. Artık onları uydurdukları sözlerle baş başa bırak. Ahirete inanmayanların kalpleri o yaldızlı sözlere kansın. Onlardan hoşlansınlar ve daldıkları günahları işlemeye devam etsinler. Onlar öyle yaparlar. Evet, Allah Azze ve Celle'nin birliğini ifade eden, vurgulayan sözlerden hoşlanmamak yine kelime-i tevhid ile çelişen bir başka husustur. Allah'ın ortaksız birliğini ifade eden ee, i̇badetin yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılmasını e, bildiren ayet veya hadislerden nasları serdetmekten hoşlanmamak, e, bunlardan Allah'a ortak, bunun yanında Allah'a ortak koşma anlamına gelen sözlerden hoşlanmak, bunlardan haz duymak kişiyi e, küfre sokan, tevhidden alıkoyan, tevhidden çıkaran hususlardır. Zümer suresinin 45. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah onların ilahlarından ayrı olarak tek başına anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri tiksinti duyar. Ama Allah dışındaki ilahları anıldığı zaman sevinirler. Bu ayet üzerinde cidden iyi düşünmek lazım. Cahili toplumlarda, cehaletin hakim olduğu toplumlarda... Mesela yaygın olan şöyle bir dua vardır. Peygamberin yüzü su hürmetine falanca zatın yüzü su hürmetine Rabbi senden isterim gibi. Bu sözlerin sünnette yeri olmayan bidat bir dua şekli olduğunu ifade ettiğimizde de ya kardeşim sen başka türlü nasıl dua edeceksin doğrudan Allah'tan mı isteyeceksin bu nasıl olur dediklerini görürsünüz buna şahit olmuşsunuzdur herhalde. İşte bakın ayeti tekrar okuyalım.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 yorumlamak yine tevhid akidesiyle çelişen durumlardandır. Kur'an'ın e, zahiri manasından başka ona ters düşen batın manasının da olduğunu ve batıni manasını sadece kendilerine ilham gelen bazı şahısların bile bildiğini iddia ederek kelimeyi tevhid ile tenakuz içerisinde düşen insanlar vardır. E, bu iddia edilenlerin Aynısı sünnet içinde geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti içinde geçerlidir. Nitekim e, bu tip sözlerle şahit oluruz. Derler ki Allah'ın ayetlerini, Resulullah'ın e, sünnetini, hadislerini bizler anlayamayız. Kimler anlar? İşte kendilerine ilham verilenler. Allah dostları anlar. Rabbimiz Azze ve Celle bakın ne buyuruyor? Yusuf Suresi 2. ayetinde biz bu Kur'an'ı anlayabilesiniz diye Arapça olarak gönderdik. Nahl suresi 103. ayetinde biz onların yani peygamberin okuduklarını ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa saplandıkları adamın dili yabancıdır. Buna karşılık Kur'an'ın dili ise sade bir Arapçadır. Yani Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda en sıradan bir bedevinin bile rahatlıkla anlayabileceği bir uslupta, bir dilde ee, indirilmiştir. Rahat Suresi 37. ayetinde şöyle buyrulur. İşte biz onu Arapça bir hükümler kitabı olarak gönderdik. Eğer sana gelen bilgiden sonra onların keyiflerine uyacak olursan, seni Allah'ın azabından uzak tutacak ne bir dost ve ne de bir koruyucu bulabilirsin. Evet, Arap dilinin anlamları ve bu dilin kaydeleri bellidir. Gerek Kur'an ve gerekse onun yegane, müfessiri olan sünnet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duayısıyla onun sünneti, bu dilin kelime anlamları, gramer kuralları ve bir de onu konuşanların üslupları vasıtasıyla anlaşılır. Kim bu yoldan sapar ve başka yolları ararsa heva ve sapıklığın içerisine düşmüş olur. Rabbinden bir delil olmaksızın hevasının takipçisi olur. Çünkü böyle bir tutum sergilemek kaynakları, nasları, yararlanılamaz, istifade edilemez hale sokarak şeriatı ortadan kaldırmak demektir ve Müslümanları parça parça parçalamak demektir. İslam'ın dışında olan Yahudi ve Hristiyanlar bile kitaplarını anlamak hususunda buna benzer sapıklığa düşmüşlerdir. İşte bütün bunlara göre bu gibi iddiada bulunanlar, Müslümanlar arasında zuhur etmiş en büyük tehlikeli zındıklardır. Kur'an'ın batın manası olduğu, Hadislerin bir de batın manası, zahire muhalif batın manaları olduğu, bunlar da sadece kendi şeyhlerinin bildiğini iddia edenler, bu tür tehlikeli bir zındıklık ile iç içedirler. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle vasılamıştır. Kur'an, Allah'ın kitabıdır. O, sizden öncekilerin, başından geçen olayları, sonrakilerin haberlerini ve aranızda çıkacak meselelerin hükümlerini anlatır. O, hak ve batılı birbirinden ayrıcı bir kaynaktır. Onda hiçbir boş söz yoktur. Onu terk eden kimseleri ve zalim olanları Allah kahretmiştir. Kim onun dışında hidayet ararsa, Allah onu sapıklığa mahkum eder. O, yapışılacak sağlam bir iptir. Hikmet dolu zikir ve dosdoğru bir yoldur. Onun önderliğinde insanların şahsi isteklerin sapıklığına düşmesi önlenmiştir. Dillerin çarpıklığı engellenmiş olur. Alimler ona doymaz. Ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın, eskimez, bıktırmaz ve hikmetleri bitmez. Cinler onu dinleyince onun için şöyle dediler. Biz hidayete çağıran hayrikulade bir Kur'an dinledik ve ona iman ediverdik. Araf suresi Cin, suresi, cin suresinde anlatılır bu husus. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve fiillerini, sıfatlarını aynı şekilde inkar etmek veya tevil etmek, manalarını saptırmak, tahrif etmek, Allah Azze ve Celle'yi isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde mahlukatına benzetmek yine bütün bu hususlar kelime-i tevhid ile çalışan hususlardandır. Ee, Allah Azze ve Celle en güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua ediniz ve bu isimler konusunda sapıklığa düşenleri sapıklıklarıyla ile baş başa bırakınız e, buyuruyor. Ee, İmam Bezzar'ın müsnedinde Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'den şöyle bir rivayet geçer. Bir şahsın Lebek Zelme Ariç dediğini iştir Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh. Yani, buyur ey e, miraçlar sahibi. Sa'd bin Ebi Vakkas der ki, evet, biz de iman ederiz ki, biz de bunu kabul ederiz ki, Allah miraçlar sahibidir. Zelme Ariş'tir. Lakin biz Allah Resulü döneminde, Allah'a bu şekilde bir isim zikretmezdik. Allah hakkında böyle bir isim zikretmezdik diyor. Zeyd bin Halid radıyallahu anh'ın rivayet göre, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hudeybiye'de henüz etraf alaca karanlık için iken sabah namazını kıldırdıktan sonra yüzünü cemaate döner ve şöyle buyurur. Rabbiniz ne diyor biliyor musunuz? Cemaat Allah ve Resulü daha iyi bilir derler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kullarından kimi mümin ve kimisi de kafir olarak sabaha erdiler. İşte onlar arasında kim Allah'ın rahmet ve bağışı ile Yağmura kavuştuk dediyse o kimse bana iman etmiştir. Kim falan yıldızın kayışının etkisiyle yağmura kavuştuk dediyse de o kimse benim ilahlığımı inkar edip o yıldızın ilahlığını kabul etmiştir. Rabbini kabul etmiştir buyuruyor. Buhar ve Müslim rivayet eder bunu. Evet kainattaki olan hadiselerin gelişmelerin Allah'ın fiilleri sonucu olduğunu bilmeyen tasdik etmeyen kimseler Allah'ı tanımamışlardır. Allah'ın Azze ve Celle'nin isimlerinden ve kemal sıfatlarından habersiz olanlar Allah'ı tanımamıştır. Allah Azze ve Celle'ye herhangi bir eksiklik, yetersizlik, ayıp, kusur nispet eden kimseler Allah'ı tanımamıştır, takdir edememiştir. Kemalin bütünüyle Allah'a ait olduğundan habersiz olan kimseler Allah'ı tanımamış, bilememiştir. Allah Azze ve Celle bu konuda Hac Suresi'nin 74. ayetinde şöyle buyurur. Onlar Allah'ı gerektiği gibi değerlendiremediler. Hiç şüphesiz Allah güçlü ve baskın iradelidir. En'am suresi 91. ayetinde, ''Onlar, Allah hiçbir insana bir şey indirmiş değildir derken Allah'ı gerektiği gibi değerlendiremediler.'' buyruluyor. Hristiyanlar, ''Allah doğurur, onun oğlu vardır.'' deyip küfre girdiler. Yahudiler, Allah eli sıkıdır, cimridir diye küfre küre girdiler. Yine, e, Allah Azze ve Celle kainat yarattıktan sonra, haşa, yorgun düştü ve istirahate çekildi dedikleri için kafir oldular. Allah Azze ve Celle, e, Zuhruf Suresi 15. ayetinde şöyle buyurur. Allah'a onun kullarından bir parça yakıştırdılar. İnsan gerçekten çok açık bir inkarcıdır. Maide Suresi 17. ayetinde, Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Maide 73. ayetinde Allah üç'ün üçüncüsüdür diyenler hiç şüphesiz kafir olmuşlardır. Aynı şekilde Rahman çocuk edindi e, dediler gerçekten çok küstahça bir iddia ileri sürdünüz. Öyle ki bu sözün dehşetinden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar devrilip dağ, dağlı verecektir. Rahman'ın çocuğu olduğunu ileri sürdüler diye. Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Göklerde ve yerde bulunan her şey, Rahman'ın huzuna mutlaka kul olarak gelecektir. Ayeti, e, Meryem suresi 88-93. ila 93. ayetleri. E, yine, Allah hiç şüphesiz, Allah fakir, bizler ise zenginiz diyen Yahudilerin söylediklerini işitmiştir. Ayeti, e, bunun gibi ifadelerle Allah'ı gereği gibi bilmemek, tanımamak, onun zatına yakışmayacak vasfları ona yakıştırmak, Allah azze ve celle'nin kendisi için vasıfladığı, ispat ettiği, yine Resulullah aleyhissat ve sallamın sahih sünnetinde Allah azze ve celle için e, vasıf olarak sıfat olarak nitelediği vasfları inkar etmek, bunları tevil etmek, tahrif etmek, manalarını kaydırmak veyahut mahlukların e, isim, fiil veyahut sıfatlarına benzetmek de tevhid inancıyla çelişen hususlardır. E, isim sıfat tevhidi İsim, sıfat ve fiillerin, Allah Azze ve Celle'nin fiillerinin tevhidi tamamen e, ayrı bir konu olduğundan detaylara burada girmiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini inkar etmek de yine kelime-i tevhid ile çelişen hususlardan bir diğeridir. E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı istenildiği gibi tanımama, ona Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu vasıflardan birini inkar etmek, onu Hakaret olabilecek bir vasıfla vasıflandırmak ve onun insanlık için en üstün bir örnek olduğuna inanmamak kelime-i tevhid ile çelişen bir durumdur. Evet Rabbimiz Azze ve Celle Ali İmran suresinin 181. ayetinde şöyle buyurur. Hiç şüphesiz peygamber, Allah ve ahireti arzu edenler ile Allah'ın adını sık sık zikredenler için güzel bir örnektir. Yine Ali İmran 31-32 ayetlerinde de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve rahmet sahibidir. De ki Allah'a peygambere itaat ediniz. Eğer sana sırt çevirecek olurlarsa hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Kalem suresi 51. ayetinde şöyle buyrulur. O kafirler Kur'an'ı içtince neredeyse hınçlarından seni bakışlarıyla devireceklerdi ve o delidir diyorlardı. Ahzab suresi 40. ayetinde Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur ee, buyuruyor. Evet bütün bu zikredilenlere göre kim peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden başka birisini tanırsa küfre girer. Diğer taraftan kim onun için sadece Arapların peygamberidir derse kafir olur. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Enbiya Suresi 107. ayetinde seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Yine Sebe Suresi 28. ayetinde seni bütün canlılara müjdeci ve uyarcı olarak gönderdik buyuruyor. Kim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük düşürmek için bedevi veya çöl arabı derse kafir olur. Evet, bu konuda söylenecek sözler çoktur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemeği, üç parmak ile yemeği emir ve tavsiye buyurmuş. Bunda bilemediğimiz bir takım hikmetler olduğunu, şifanın bereketin nerede olduğunu bilemediğimizi beyan etmiştir. Bunu aşağılık olarak görmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde haşa, Düşük, sefi hareketlerde bulunduğunu söylemekle kişiyi billah kafirlerden yapar. Bir Müslümanı tekfir etmek veya bir kafiri Müslüman saymak da tevhid ile çelişen uslardandır. Kelime-i tevhid ve şahadet ehlini tekfir etmek, buna karşı kelime-i tevhid ve şahadeti reddedenleri kafir saymamak ve tevhid ehlinin kanını dökmeyi helal göstermek tevhidi bozan uslulardandır. Kim bir mümini tekfir ederse kafir olur. Kafiri kafir saymayan da küfre girer. Kim bir kafirin kafir olup olmadığı hususunda şüpheye düşerse küfre girmiş olur. İşte bu manada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Dikkat ediniz, sakın ha benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olmayınız. Buhari Müslim ve Ebu Davud rivayet eder bunu. Diğer bir rivayette, eğer bir kimse bir adama fasık veya kafir derse ve o adam da hakikatta öyle değilse bu sözler kendisine döner. Evet, Taberani'nin e, Mucemül Kebir, Mucemül Sahir'de ve e, Müsnedüş Şami'in isimli eserinde, İmam Tahavi'nin de e, Şerhumuşkilil Asar isimli eserinde şöyle bir rivayet vardır. Ümmetim hakkında en çok şu üç şeyden korkarım. Birisi Kur'an'ı okuyup onun e, güzelliği Behçet'i üzerinde yansır, içine siner, kalbinde kökleşir. Aynı zamanda İslam'ı görevde, İslamı koruma görevde taşıyan bu kimse günün birinde kılıcını sıyırır, kılıcını çekerek komşusunu itham eder, onu şirk ile müşriklikle suçlar. Sahabiler, Ey Allah'ın Resulü bu durumda şirk ile itham eden mi şirke daha yakındır? diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şirk ile itham eden şirke daha yakındır cevabını vermiştir. Evet. Mümini tekfir etmekten küfre düşülmesi mümini tekfir ederken imanın kendisine vurulan darbeden dolayıdır. Onu imanından dolayı tekfir etmek. Kâfirin küfründen şüphelenmek ise onun düşüncesini amelini Veyahut akidesini doğrulamaktır. Onu tam bir şekilde tekfir etmemek ise Allah Azze ve Celle'yi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanlamak olur. Dolayısıyla e, cehalet, tevil gibi tekfirin manilerinden olan çeşitli husları göz önüne aldığımızda müşahhas bir şahsın kafir olup olmadığını net olarak bilemediğimiz durumlarda o kişinin yapmış olduğu şirk fiilinin veyahut küfür fiilinin e, küfür olduğunu belirterek e, bu konuda kendimizi sağlama alırız. Ama müşahhas olarak muayyen şahısları tekfir etmekte e, az önce söylediğimiz hadislerden dolayı bu sakıncalardan kurtulmuş oluruz. Fakat bazılarda vardır ki hiçbir mazeret söz konusu olmadan dinden çıkarlar. Az önce örneklerini verdik. İslam'ın dinin e, şiarlarıyla, İslam'ın yücrettiği değerleri alay konusu yapan kimse e, buna bir örnektir. Bu zamanda şeriatla mı yönetilirmiş, Allah'ın hükmüyle mi yönetilmiş gibi sözler söylemek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalıyla dalga geçmek gibi e, kişinin mazeretinin olmadığı konular müstesnadır. Yalnızca Allah'a ait olan ibadet hakkında, başkalarına yönelmek. ibadeti başkalarına sunmak veyahut e, Allah ile beraber başkalarına yönelmek yani şirk koşmak e, tevhidi bozan hususlardandır. İbadetler Enam suresinin e, 160 160 ayetinde şöyle buyurulur. De ki benim namazım, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm bütün alemlerin Rabbi olan ortaksız Allah içindir. Bana verilen emir böyledir buyuruyor. İşte eee Ubudiyet tevhidi veyahut uluhiyet tevhidi, ibadet tevhidi denilen e, bu tevhid türü çeşitli münasebetlerle burada da İnspik'te yapılan sohbetlerde de gerek bizim tarafımızdan gerekse diğer e, kardeşlerimiz, hocalarımız tarafından e, sık sık tekrar edilen bir konu olduğundan dolayı ayrı bir ders ayrılması gerektiğinden dolayı detaylarına girmiyoruz. Kısaca kişinin... Düşünce, fiil, söz olarak kendisinden sadır olan her şeyin ibadet olduğunu bilmesi ve ibadetin yalnızca Allah Azze ve Celle'nin hakkı olduğunu bilmesi bu hususu belirtmemizle yetinerek geçiyoruz. Evet, kulun işleyeceği her amelde görülebilecek olan ve kelime-i tevhid iddiasıyla bağdaşmamakla birlikte, bu davanın özünü gideren ve bir e, tamamen ortadan kaldıran bir nitelik taşımayan gizli şirk türü de vardır. Yani küçük şirk, şirki askar ifadesiyle e, nitelenen husus. Bunun çaresi de sık sık Rabbimiz Azze ve Celle'ye Allahümme inni en Ke en Ke bike <Sessizlik> şeyen. Alemuhu ve estafrukel alemuhu. Yani ey Rabbim, herhangi bir şeyi bile bile sana ortak koşmaktan sana sığınır ve eğer böyle bir günahı bilmeden, farkında olmadan işlediysem beni affetmeni dilerim diye Allah Azze ve Celle'den istifar etmek, bu konuda sığınmak gerekiyor. Şirkin bu türünün belirtileri şüphesiz çoktur. Mesela insanın başkalarının övgüsünü kazanmak, onların gözüne girmek için güzel bir şekilde namaz kılması, namazını insanların yanında e, onların takdir ve sempatisini kazanmak için süslemesi, yalnız kaldığı zaman e, bu şekilde olmadığı halde böyle yapması, isim yapmak için hayırda bulunması, şöhret elde etmek için cehal etmesi, makam kazanmak için, mevki kazanmak için ilim öğrenmesi, öğretmesi, Dinleyicilerine ne kadar güzel konuşuyor dedirtebilmek için konuşma yapması, sözlerini köşeletmesi, edebiyat parçalaması e, bunlara örnek verilebilir. Şüphesiz bu bu tür davranışların hepsi de e, tevhid ile bağdaşmayan hususlardandır. Tevhidi yaralar, e, bunlara küçük şirk ismi verilmiştir. Evet, e, kutsi bir hadiste şöyle buyrulur. Allah Azze ve Celle kutsi hadiste şöyle buyurur. Ben ortak koşulmaya en ihtiyaçsız olanım. Kim bir amel işler de bu amelde bana başkasını ortak koşarsa o kimseyi ortak koştuğu o şeyle baş başa bırakırım buyuruyor. Bu hususun şirkin her türlüsünün tehlikesine de şu hadisle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret ediyor. Ahmet bin Hamel'in rivayet ettiği bir hadis. Dikkat ediniz, sizin hakkınızda Mesih Deccal'den bile daha çok korktuğum şeyi bildireceğim. E, bu korktuğum şey, şirki hafi, yani gizli şirk buyuruyor. Mesela namaza duran birini düşününüz, bir kimse, bu kimse bir başkası tarafından gözetlendiğini fark ettiği için namazını özenerek kılıyor, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Davud'un nakline göre sahabilerden Ebu İmame radiyallahu şöyle bildirmiştir. Bir defasında adamın biri Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelerek hem sevap kazanmak hem de şöhret elde etmek amacıyla savaşan, cihad eden bir adam düşününüz. Bu adam ne sevap elde eder diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam adama üç kere üst üste bu adam hiçbir sevap elde edemez diye cevap verdi. Ve sonra şöyle bağladı sözünü Allah Resulü vesselam. Allah sırf kendi rızasını kazanmak amacıyla işlenen, sadece kendisi için yapılan amelleri kabul eder. Evet. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten gelen bir diğer rivayete göre de Peygamber aleyhissalatü vesselam kim sırf ganimet olarak deve elde etmek amacıyla veya ganimet e, kabilden başka bir şey elde etmek amacıyla Allah yolunda savaşırsa sadece niyet ettiğini elde edebilir. yani ee, bu niyetinde Allah'tan başkasına ortak kıldığı zaman e, sadece e, ortağın ortağına yönelik, ortak edindiği şeye yönelik olur o ameli. Ebu Hureyir radiyallahu ihlas babında e, detaylı bir hadis nakledir. Peygamber aleyhissalatü bu hadise göre şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü gelince Allah insanları yargılamak için, hükümlerini vermek için, yanlarına nüzul eder. Her ümmet ayrı ayrı onun huzuruna çıkar. İlk huzura çağrılanlar, Kur'an okuyucusundan, Allah yolunda can veren bir şehitten ve zengin bir adamdan oluşmuş bir koruptur Allah Azze ve Celle önce Kur'an okuyucusunu sorguya çeker. Peygamberime indirdim Kur'an'ı sana öğretmedi mi? Evet ya Rabbi öğretti. Der. O bildiğinde ne gibi bir amel işledin? Denilir. Gece gündüz kendimi Kur'an'a vermiştim der. Yalan söylüyorsun. Bu sırada melekler de adama yalan söylüyorsun derler. Sen sadece kendine falanca güzel Kur'an okuyucusudur dedirtmek istemiştin ve dedirttin de bunu dediler de. Arkasından zengin şahıs huzra getirilir. Onu da Allah şöyle soruya çeker. Sana hiç kimseye muhtaç olmana meydan bırakmayacak kadar bol mal vermedin mi? Evet ya Rabbi verdin der. Verdiğim bu malla ilgili ne gibi bir amel işledin diye sorduğunda, Ya Rabbi akrabalarıma el uzattım, sadaka attım der. Rabbimiz Azze ve Celle yalan söylüyorsun buyurur. Bu sırada melekler de adama yalan söylüyorsun diye şahitlik ederler. Sen sadece kendine falanca ne kadar cömert bir adamdır dedirtmek istedin ve bu sana denildi de, der buyurur. Daha sonra Allah Azze ve Celle kendisinin yolunda can veren e, kimseyi huzuruna, getirir. Allah ona ne uğurda can verdin diye sorar. O da Ya Rabbi bana senin yolunda cihad etmem emredildi. Ben de bu uğurda savaşırken öldürüldüm der. Allah Azze ve Celle yalan söylüyorsun der. Melekler de evet sen yalan söylüyorsun diye şahitlik ederler. Rabbimiz Azze ve Celle sen sırf kendine falanca ne yiğit adammış ne kahraman adammış dedirtmek istemiştin ve bu sana söylenildi de buyurur. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunların bildirdikten sonra şöyle bağlar. Ey Ebu Hureyre! Bu üç kimse kıyamet günü cehenneme ilk yakıt olan kullar olurlar. Allah'ın cehenneme giren sürülen ilk kulları olurlar. Evet. Şüphesiz e, kelime-i tevhid ile çelişen huslar e, bizim bugün burada saydıklarımızdan daha fazladır. E, Rabbimiz Azze ve Celle'den bizleri Tevhid ile çelişen, e, fıtratı bozucu, imanı bozucu, tevhidi bozucu, aleni ve gizli olan her türlü fiilden muhafaza buyursun. Bizleri razı olduğu amelleri muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.